açık beyin my brain nöro ekonomi nöro politika neuro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbik. Efendim, günaydın. Ben Oğuz da Açık Bey'in programına hoş geldiniz. Bu ve bundan sonraki programda birlikte olup birbirine bağlı olarak... Bazı konuları ele alacağız. Ee, Açık Beyin programının iletişim adresi açıkbeyin.gmail.com Önerilerinizi, eleştirilerinizi, katkılarınızı her zamanki gibi <gülüyor> bekliyoruz efendim. Efendim e, programı e, sürekli anlamda izleyenler takip edenler e, kuş hiç kuşkusuz e, bazı tekrarlarla karşılaşıyorlar e, ve e, belki çoğunuzda da bir ana fikir e, oluşmuş olabilir e, nereden bakarsak bak bakalım e, bir beyin faktörünü e, gündeme getirmeye çalışıyoruz e, ama e, bu genel izlenim bir yanlış çıkarsamaya da yol açmasın her şeyin sadece ve sadece beyinden ibaret olduğunu ve dış faktörlerin dış faktörlerle beyin etkileşiminin birlikte olduğu ve oluştuğu faktörlerin etkisiz olduğunu hiçbir zaman söylemiyoruz. Ee, dolayısıyla kaba bir yaklaşımımız olduğu söylenemez ama sürekli bir hatırlatma içinde olduğumuz kesin. Efendim e, aslında genel fikir genel hipotez e, hep söylemeye çalıştığımız şey, tartışmaya çalıştığımız şey davranışlarımızın kaynağı nedir? E, bu çok genel anlamda bir e, soru. Her türlü davranışımızın kişisel dediğimiz davranışlarımızdan tutun da sosyal kategoriye giren ekonomik politik etik davranışlarımızın kaynağı nedir ee, sorusunun etrafında dönüyoruz ve mümkün olduğu kadar da e, araştırmaların verilerini e, bizde güven ve e, olumlu izlenimi uyandıran araştırmaların e, sonuçlarını paylaşıyoruz. E, ve sizleri bu sonuçlarla e, birlikte bırakıyoruz kendi düşüncelerinizi oluşturmanız için. E, şöyle bir tarihsel e, bir açılım <gülüyor> yaparsak bu soru etrafında davranışlarımızın kaynağı nedir? Veya bir başka şekilde sorarsak bu soruyu neden ...davranmış olduğumuz gibi... ...davranıyoruz. Davranmış olduğumuz gibi... ...davranmaktan başka bir seçeneğimiz var mı? Ee, bu sorular... ...genişletilebilir. Ee, böyle bir tarihsel... Ad, ...açılım içinde... <gülüyor> ...davranışlarımızın... ...ve... ...aslında varlığımızın temel kaynağını... E, ...bir tanrısal iradede... ...gören... ...yaklaşımlar olmuş... ...ve... Hala da bu yaklaşımların e, geçerlik taşıdığını biliyoruz, görüyoruz ve her şeyi ona bağlayan bir anlayış olmuş. Ama zaman içinde bunun biraz e, zemin kaybettiğini, e, bilimin gelişmesiyle birlikte, davranış bilimlerinin özellikle ve fizik bilimlerinin gelişmesiyle birlikte böyle bir e, şey e, sınırlanma içine girdiğini görebiliyoruz. Tabii bunun erken uyarılarından e, en güçlü erken uyarılarından birisi de e, tabii ki hiç kuşkusuz e, Descartes'in dualist felsefeyi <gülüyor> ileri sürmesidir. Yani e, orada bir ikilem söz konusudur. Kendisi e, büyük bir matematikçidir, e, deneycidir ve tabii ki e, ve büyük bir filozoftur. Hala işte onun ne, ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Tartışıyoruz ve nörobilim açısından anlamlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Orada e, vücuda ait, gövdeye ait e, işlevleri e, düşünceye ait işlevlerden ayırır. Ve gövdeye ait, e, vücuda ait, fizik yapımıza ait e, davranışlarımızın e, bir döngü içinde, matematiksellik içinde kendini tekrarladığını, bir otomatizma içinde olduğunu söyler ve insan düşüncesinin davranışlarının bu böyle bir yapı taşımadığını ve bu şekilde bir matematikselliğe otomatizmaya indirgenemeyeceğini, dolayısıyla bunun bir başka bir kaynağının olması gerektiğini. Söyler e, ve bir üst irade e, yine bir, bir önceki düşüncenin kaynaklarına doğru bir gidiştir bu. E, ama yine de e, fizik yapımız açısından, gövdemiz açısından aynı zamanda bir sınırlanmadır. Onun için de e, monist değil dualist <gülüyor> felsefe denir. Ve daha sonra e, zaman içinde davranışlarımızın kaynağının e, deneyimler olduğunu söyleyen... E, düşünceler olmuştur. İşte bunların başında John Locke'un e, deneyimci felsefesi e, gelmektedir. O her şeyi dış dünyadan deneyimlediğimiz e, bilgiler çerçevesinde ele alır ve e, içimizle ilgili bir araştırma ve bir gör, görüş e, göstermez. Bunun dışında Spinoza'da e, duyguların e, biraz öne geçtiğini görürüz. İşte Berkson'da içgüdüler daha fazla önem taşır ve bu düşüncelerle birlikte e, Darwin'e geliriz. <gülüyor> ve orada da evrim bu sefer e, davranışlarımızı belirleyen en e, genel e, mekanizma olarak ortaya çıkar. Marks'ta bu sosyal kimliğimiz ve varlığımızla ilgili bir belirlemedir. Ve bunun da işte adı sınıf bilincidir. E, Freud de e, bilinçaltımızdır davranışlarımızın kaynağı. E, ve giderek e, yapımızla, biyolojimizle ilgili e, hipotezler ortaya çıkmaya başlar ki işte Francis Crick, Bizim aslında beyin hücrelerinin birlikte etkileşiminden, birlikte davranmalarından ibaret olduğumuzu söyler. Ve Dawkins de genlerin davranışları belirleyen en önemli etken olduğunu söyler. Gördüğümüz gibi bu bir hiçbir yarısı sığamaz, dokunulamaz, tutulamaz, görülemez bir üst ...ve her şeyi kapsayan bir iradeden başlayarak bizim yapımızın en ince e, yapı taşlarına, genlere kadar e, esniyen, çeşitlenen bir tablo vardır. İşte bundan dolayı bu konu tartışmalıdır ve bundan dolayı da e, bu programın birçok programı e, evşeğinde... E, e, ...konusunun içine girmektedir. Birçok tekrarı da olmaktadır, yeni açılımlarda olmaktadır. Yani henüz e, tümüyle çözümlenmiş e, ve hakkında karar verilmiş e, bir konu olmadığı... ...ve e, biraz önceden beri saydığım her düşünce biçiminin ve yaklaşım biçiminin hala... ...yeryüzünde yaşadığı insanlar ve insan zihinlerinde temsil edildiği bir düşünceler zinciri içinde çok farklı faktörlerin burada rol oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir tartışma ortamı oluştuğu zaman saydığım bütün düşünce biçimleri aynı zamanda felsefi yaklaşımlara tekamül eder... Ve tabii ki bu düşünce biçimlerinin sadece insana değil, dünyaya, topluma, tarihe e, yönelik, kapsamlı, paradigmatik görüşleri vardır, e, felsefi görüşleri vardır. Bunların olduğu bir ortamda e, biz aslında bir nörobilim esintilerini e, eleştirel açıdan getiren, ...ve çok bilimli olma iddiasında olan... ...bir program zemini olarak... ...nerede yer alırız? <gülüyor> Örneğin... E, ...bizim... E, ...baştan saydığımız... E, ...dışımızdaki iradeler... ...konusunda... ...çok fazla bir taraf olduğumuz... <gülüyor> ...söylenemez. Hiç kuşkusuz bir nörobilim programından... ...bu beklenmez. Ama e, aynı zamanda... ...bir nörobilim programından da... E, Acaba sadece genler, genlerin rolü beklenmeli midir? Mesele sadece bu mudur? Ee, ee, yani modernist anlamda ee, yani 20. yüzyılın başından itibaren ee, nörolojik bilimlere, nörobilime hakim olan modernist anlayıştan gidersek ee, ki içinde de çok net bir evrim teorisinin etkisi vardır ee, sinir sistemlerinin evrimleri açısından. Ee, böyle bir modernist e, bir nörobilim yaklaşımı açısından böyle bir şey söylenebilir. Yani genlere dayandırılabilir. Nitekim e, şu anda e, yakın tarihte yazılmış e, nöroloji kitabını eline aldığınızda e, bir beş sene önce yazılmış kitapla birlikte e, karşılaştırdığınızda ve değerlendirdiğinizde bu iki e, kitap arasındaki kitabın içindeki bilgiler arasındaki e, kısa zamana göre müthiş bir fark olduğunu ve birçok nörolojik hastalığın artık genlerinin tanımlandığını ve gen, genlerle hastalıkların izah edildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla nöroloji anlamında ve modernist dediğimiz yani e, tamamen biyolojik faktörlerin ve onların yapı unsurlarının çok belirleyici olduğu bir yaklaşımda genler e, her şeyi açıklar gibi görünür. Ama e, bizim programımız o tür bir nörobilim programı değil. Sizler de biliyorsunuz, e, izleyenler, dinleyenler biliyorlar. Bu eleştirel bir program ve e, üçüncü kültür dediğimiz, yani bilim kültürüyle sanat kültürünün içinde yer almayı denediği yeni bir bakış açısını e, ortaya koyma iddiasında... ...olan bir programdır. Dolayısıyla... ...buna kognitif nörobilim... De ...deniyor yaygın ismiyle. Burada... E, ...davranış ve... ...düşüncelerin... E, ...ortaya çıkması konusunda... ...rol sahibi olan... ...mekanizmaların... ...genlerle birlikte ele alınması... ...beklenir böyle bir programda. Yani bizim yaklaşımımıza göre... ...deneyimler önemlidir. Bizim yaklaşımımıza göre... Duygular önemlidir, içgüdüler önemlidir, evrim önemlidir, e, toplumsal e, davranış ve zemin önemlidir, bilinçaltı hiç kuşkusuz önemlidir. Ve bu, bütün bunlarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman daha bütüncül, holistik bir yaklaşım e, sunma iddiamız vardır ve örneklerimizde mümkün olduğu kadar... Oralardan seçiyoruz. Dolayısıyla e, böyle bir yaklaşım içinde, yani bizim temsil etmeye çalıştığımız, örneklerini vermeye çalıştığımız e, yaklaşım içinde sadece nörobilim yoktur. Davranış bilimleri vardır, <gülüyor> doğa bilimleri vardır, felsefe olmaya çalışmaktadır ve yerine göre kaynaklara bakarak da teoloji de olabilir. Bu sadece bize ait bir yaklaşım mı? Böyle bir iddiada asla bulunulamaz. Biz o e, bir takım gelişmelerin sonucuyuz. E, bu gelişmeler son 20-25 yıldır <gülüyor> yaşanmaktadır zaten. ve e, eski bakış açısıyla modernist e, nörobilim anlayışı sadece bir altyapı faktörü olarak burada yer almaktadır. E, ama tamamı değildir. Son yıllarda yazılan bazı kitaplara baktığımızda e, yani bu konuyu kapsayan bizim programımızın esintilerle taşıyan yazılı materyallere baktığımızda hakikaten e, nörobilim, psikoloji, felsefe, edebiyat, evrim ve genetik, sosyoloji ve siyaset biliminin de aslında birlikte artık ortak bir yaklaşımla ele alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Örneğin Steven Pinker'ın boş sayfa. E, Blank Slate e, kitabından bahsetmiştik burada. E, bu kitap e, bu örneklerin e, içinde yer alır açıkçası. E, yine bir süre önce sözünü ettiğimiz e, prost bir sinir bilimciydi. Kitabında da sanat ve edebiyat, dil bilim, felsefe, psikoloji ve nöre yer almaktadır. Ama sadece psikolojiden ve davranış bilimlerinden geliş olmamaktadır. Fizikten de olmaktadır. Yani bazı kitaplar e, fizikçiler tarafından yazılmaktadır ama bu fizikçiler tarafından yazılan kitapların içinde tarih okumaktayız, biyoloji okumaktayız, felsefe okumaktayız, hatta teoloji okumaktayız. Bu yeni bir şey olduğu belli bunun. Biz onun devamcısı olmaya, e, bu e, anlayışı genişletmeye çalışıyoruz. Hatta bazı topluluklar oluşmaya başlamıştır dünyada. Yani bu e, çok bilimli, çok anlayışlı ve eleştirel bir zemine sahip birbirleriyle e, kafalarındaki soruları tartışan bir bilgi insanlarının, ilgi insanlarının e, içine girdiği son derece barışçı ve üretici, üretken e, ve aynı zamanda zihin olarak da geliştirici topluluklar oluşmuştur. Mesela bunlardan bir tanesi e, 2004 yılında oluşan Chicago e, sosyal beyin şebekesi Chicago Social Brain Network adı verilen bir şebekedir e, bu şebeke içinde e, teologlar ondan sonra sosyal psikologlar evrimciler, genetikçiler biyologlar, sanat ve edebiyatçılar birbirlerle e, meramlarını anlatmaya çalışmaktadırlar ee, tabii kesin spesifik ve paradigmatik bilgilere sahip alanlarda bunlara sahip olmayan alanlara yönelik olarak e, meram anlatmak o kadar böyle e, kolay bir şey değildir. Çoğu zamanda e, anlaşılmazların olduğu bir zemin de oluşmaktadır. Ama bundan korkmamak lazım. Onun dışında Türkiye'de de buna benzer e, gelişimler vardır. En sonunda işte Profesör Doktor Erol Başar'ın ee, ki değerli bir e, bilimi insanıdır e, ve fizikçi olarak başlayıp nörobilim ve psikolojik araştırmalar alanına gelmiştir. Ve en son e, beyin, gövde, e, zihin e, bütünlüğü üzerine yazdığı kitapta fizik, kuantum mekaniği, felsefe, psikoloji, fizyoloji, nöroloji ve psikiyatri yer almaktadır. Şimdi e, yani üzerine bastığımız zemin e, böyle bir zemindir. E, kendimizi çok çok rahat hissedebileceğimiz bir zemin değildir ama bizi heyecanlandıran ve e, ileri taşıyan e, bir zemindir. Ve bu zeminde e, bazı e, şeyler devam etmektedir hala. Yani bu zeminin gelişmesine e, göre çok daha geniş boyutlu ve kütlesel güce sahip, e, kütlesel ve kitlesel güce sahip düşünce eğilimleri devam etmektedir. Örneğin, bazı popüler e, söylemlerden başlayalım. Beynimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Beyin keşfedilemez. Beynimizin ancak yüzde 10'unu kullanıyoruz. Bunlar çok popüler... ...hemen hemen birçok kimse tarafından sorulan... ...gelen söylemlerdir. Ama sadece söylem midir bunlar? Yani sadece ifade edilen... ...ve olduğu gibi ifade edildiği gibi kalan... ...sadece basit bir merakın... E, ...yansıması mıdır? Hiç zannetmiyorum. Bu söylemlerin arkasında... ...ne olduğunu... izlemeye çalışacağız şimdi. Bir kere her şeyden önce... E, ...az şey biliyoruz... ...keşfedilemez... %10'unu kullanıyoruz. Bunlar ne, ne çağrıştırıyor size? Önyargısal değerlendirmelerdir bunlar. Ve üstelik de e, negatiftir. Olumsuz değerlendirmelerdir. <gülüyor> Ve acaba hal, durum söylendiği gibi midir? Bunun irdelenmesi gerekir. Çünkü e, bu fikirler bulaşıcıdır. Özellikle de insan beyni içinde yer alan amigdala amigdal isimli yapı korku ve negatif deneyim e, kayıtçısı olarak mutluluk getiren ve rahatlatıcı olan olaylara nazaran mutsuzluk huzursuzluk korku dehşet şiddet getiren şeylerin daha kolay kaydedildiği. Bir yerdir ve insan zihni de aslında e, böyle çalışır. Biraz olumsuzluğa yönelik olarak çalışır. Buna e, denge, dengede tuttuğumuz zaman bunu işte kritik e, zihin diyoruz. E, eleştirel zihin diyoruz. E, dengede tutmadığımız zaman ucunu kaçırdığımız zaman da alıp bizi e, hem psikolojimizi bozuyor hem de dünyaya ait görüşlerimizi oldukça olumsuz bir tarafa e, getiriyor. Ee, geçen gün televizyonda bir e, beni çok etkileyen bir e, film seyrederken e, filmin tamamı e, bir Amerikalı e, yazarla e, bir Fransız e, <gülüyor> çevreci ve aktivist arasında ki aralarında duygusal bağ da var e, geçiyor ve son derece güzel diyaloglarla örülen bir filmdi e, orada e, çevreci olan ve e, çevre sorunları konusunda aktivist olan e, e, kızın söyledikleri o kadar karamsar, o kadar e, karanlık bir tablo dünya ile ilgili ve insanla ilgili çiziyordu ki buna karşı e, yazar olan e, adam hiç mi acaba dünyada olumlu bir şey yok, İnsanla ilgili hiç mi olumlu bir şey yok sorusunu sorup karşıda yer alıp bunun örneklerini sıralıyordu. Yükselen işte gelir düzeylerinden onunla eğitim düzeylerinden e, çevre felaketlerine nazaran alınan tedbirlerden sigaranın sınırlanmasından vesaire vesaire yani böyle iki görüş vardır. Bu iki görüşün arasında yerimizi bulmamız lazım. Her şey kötü değildir. Her şey olumsuz değildir. Tabii ki her şeyde pembeler içinde değildir. O zaman bu beyin hakkındaki çok az şey bildiğimiz, keşfedilemez olduğu ve yüzde 10'unu da kullanıyoruz. Olumsuz genel söylemlerinin acaba sormamız lazım. Bir araştırma ve bilgi zeminine dayanıyorlar mı? Acaba bunları dile getirenler ne tür bilgilerle daha da önemlisi ne tür bir psikoloji içinde bunları dile getiriyorlar? Önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Acaba bu tür söylemler kişilerin gizlenmiş bir bilinemezcilik yaklaşımlarının, güvensizlik yaklaşımlarının tezahürleri mi? Bu programda beyin hakkında aslında çok şey bilindiğini, çoktan keşfedilmeye başlandığını ve yüzde onunun değil, aslında her işte, her olayda ve herkes tarafından tamamının kullanıldığını, karşı bir argümanın söylemleri olarak <gülüyor> ileri sürecek ve onlar, bunları mümkün olduğunca <gülüyor> örneklemeye çalışacağız. Yani bir tartışma ortamı oluşmasından yanayız genel ve olumsuz e, söylemlerin herkesin zihnini belirleyecek genel söylemler e, olarak ortaya çıkmasına karşıyız. <gülüyor> Şöyle başlayalım efendim. 13 Eylül 1848 günü Boston yakınlarındaki bir demir yolu inşaatı sırasında sıkıştırılmış barutun patlaması nedeniyle Phineas Gage isimli ...işkinin elindeki demir çubuk... ...sol elmacık kemiğinin altından girer... ...ve sağ alım bölgesinin arkasından çıkar... ...yani çapraz bir yol kat eder. Bu kaza sonucunda... ...patlama sonucunda... ...havaya uçar kişi yere düşer... ...ama belli bir süre sonra kendine gelir... ...ve ayağa da kalkar... <gülüyor> ...koluna ve bacağına feş gelmez... Öncelikle yaşar, sonra koluna ve bacağına felç gelmez. Ama bir süre sonra görülür ki e, adam artık eski adam değildir. Karakteri değişmiştir. Kazadan önce Halim Selim, evine çocuklarına bağlı ve dindar bir kişi olan bu Fines, kazadan sonra evine ve kiliseye uğramayan, kumara oynayan, aylak bir kişi haline dönüşür. Ve öyle bir kişi haline dönüşür ki hayatında kazanamaz <gülüyor> ve kafasına saplanan demir çubukların yarattığı korkunç görüntülerle geçinmek yoluna girer ve para kazanmak açısından sirklerde gezdirilmeye ve insanlara gösterilmeye başlanır. Ama onun hiçbir etkilenmesi yoktur böyle bir konuda. Yani genel anlamıyla etik ve utanma duygusu da bu kazadan sonra kaybolmuştur, değişmiştir. <gülüyor> Şimdi bu kazadan beri yani 1850'lerden beri artık bu demir çubuğun e, içinden geçtiği ve hasar yaptığı beyin bölgesinin bu değişikliklerle alakalı olduğunu biliyoruz. Yani hasarlanan ön beyin lobunun karakterle ve kişilikle ilgili olduğunu biliyoruz. Nitekim daha, çok daha sonraları 20. yüzyılda psikocerrahi adı verilen yöntemlerin e, tedavi amacıyla psikiyatri hastalarına uygulanması sırasında hep bu ön loba müdahale edilir ve insanlarda tedavi yerine geçen kişilik değişimleri yaşanır. Yani psikocerrahi denen e, de kiniyasın yaralanan ön lobu bölgesine uygulanmıştır. Bu da, bu yaklaşım da, bu yaklaşımın e, altında yatan düşünce de bu ön lobun, ön lobların. Ee, ...insan davranışlarıyla, kişiliğiyle, karakteriyle alakalı olduğunu bir kez daha doğrular. Demek ki... ...biz bir kere kişilik yapımızın... ...ya da karakterimizin... ...beyindeki yerini biliyoruz. Bunu bilmek az bir şey midir? Ya da bu başlı başına büyük bir keşif olmamış mıdır? Bu soruyu sormak lazım. Bir soru sorulabilir. Neden ön lob diye sorulabilir. <gülüyor> ya da beyinde sağlı sollu iki tane ön lob var. Bunlardan hangisi daha çok ilişkili diye sorulabilir. Bunlar haklılık payı taşıyan sorulardır. Çünkü beyinde dördü sağda, diğer dördü solda olmak üzere sekiz tane lob var. Kinyas'ın kazasına bakarsak ki demir çubuk sağ ön lobun içinden çıkmıştı. <gülüyor> Hangi ön lob sorusuna daha çok sağ diyebiliriz. Ancak daha sonra yaşanan örnekler sol tarafın da bu işe katkıda bulunduğunu düşündürmüştür. Ön lobun, bu üzerinde sözünü ettiğimiz, bahsettiğimiz ön lobun, Anatomik olarak tüm beyin alanlarının en az yüzde otuzunu da ka, insanda kapladığı bilinmektedir. Bu evremin e, beyin anatomisi ve gelişmesi açısından en göze çarpan ve en e, göze batan bulgularından birisidir. Evrisel e, zincirleme içinde beyin canlıların, canlı türlerinin, beyinlerinin gelişmesi için de bu önlop insana doğru gelirken giderek genişler ve e, tavşanda, farede veya e, o kategoride, kedi de e, bir canlı da e, beyin toplam alanının e, oldukça sınırlı bir bölgesini teşkil ederken insanda en az yüzde otuzunu kaplar. Şimdi bu yüzde beynin yüzde otuzunu kaplayan tek bir lob ve bu lob davranışlarla ve düşünce organizasyonları ile ilişkini aradaki bağlantıyı kurmak bize kalıyor. Anlamlı değil mi bu? Bu da bir bilgidir. Yani yüzde onu kullanım iddiası sadece bu örnekten yola çıksak bile gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bunun, bu düşüncelerin nereden kaynaklandığını, nereden ortaya çıktığını irdelemeye çalışacağız. Peki niye ön lob ya da loblar sorusunun yanıtı ise bu lobun bilinen işlevleriyle ilişkilidir. İnsanda beynin yüzde otuzdan fazlasını kapsayan ön lobun işlevleri konusunda aslında birçok şey bilinmektedir. Bu bilgiler kolaylıkla kişilik karakter fenomenleriyle bağdaştırılabilir. Peki beynimizin %10'unu kullanıyoruz ve beynimizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, keşfedemiyor diyenler şu, şu ana kadar söylediklerimi acaba biliyorlar mı? Veya ne kadarını biliyorlar? Çünkü bundan sonra söyleyeceklerimde izlenmesi için bu e, şey sıradan gideceğim. Temel bilgiler önemlidir. <gülüyor> ve gelmeyi dileyeceğiz oraya. Bu bilgilere gelmeden önce, bu bilgilerin altyapısına gelmeden önce isterseniz bir müzik arası verelim değerli dostlar. Ee, sizlere bir Lisbon sokak fadocusu e, olarak tanınan ve her akşam e, sağda solda kafelerde ee, geleneksel fadolardan örnekler sunan Frederico Vinagre'den bir parça sunacağım. Görüşmek üzere efendim. Senhora, minha senhora, do amor tão, tão amada, deixa beijar-te, tocar-te, deixa beijar-te, tocar-te, este povo Kına horas, itcanta e en quanto horas, na tua face rosada, com teu sorriso virgato, e com teu sorriso virgato. E agente e Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Benim de bu vesileyle programlarını izleyenler bir fado tutkulu hatta bir saplantılı Fado konusunda saplantılı bir kişi olduğumu kolaylıkla anlamışlardır dostlarım. Efendim kişilik karakter fenomeniyle temel bilgileri bağdaştırmaya çalışıyoruz ve yolumuzda yürüyoruz. Ön Önlaptan bahsediyoruz. Tarihi vakalar var. Müdahale edilen yapılar var. Ve insanda giderek diğer canlı türlerine göre de genişleyen ve beynin üçte birini kapsayan bir lob, master lob gibi bir konumu var. Efendim, bu lobun arkadan öne doğru üç farklı bölgesi ya da üç işlevsel bakımdan farklı bölgesi var. Neden arkadan öne de, önden arkaya değil? Bundan sonra olabilir. Çünkü arkadan öne doğru hem anatomik hem de işlev açısından, Basitten karmaşığa doğru bir yapılanma var beyinde. Bunun da e, şeyi nedeni evrimde özellikle insana doğru gelişte ön lob gelişirken arkadan daha sağlam, standart ve otomatik yapılar oluşuyor. Ve öne doğru insanın adaptasyonu ile ilgili ve sosyal davranışı ile ilgili e, bölgeler ekleniyor da. Onun için ve beyinde karmaşık olanı anlamanın yolu da kesinlikle böyle belli bir bilgiye dayanmayan karmaşık soyu sorular sormaktan çok onun daha basit hallerini bilmekten geçer. Bu basit hal sürekli daha karmaşık hale doğru yapılanır aslında bu beynin genel bir kuralıdır. Ve ön lob içinde fazlasıyla geçerlidir. Ön lobun bu arada bu lobada frontal lob adı verildiğinde hatırlatalım. Dışta ve işte en arkada yer alan bölgesi ki bu dışarıdan kafatasına bakınca kulakların üstündeki alana aşağı yukarı denk düşüyor. Beyindeki hareket merkezlerinin yer aldığı bölge bu bölgedir. Bu bölgede ateşlendiklerinde, harekete geçtiklerinde, etkilendiklerinde, elektriksel deşarjlar oluşturduklarında, gövdede ve kafada hareketler oluşmasına yol açan beyin hücreleri bulunur. Bu hücreler her bir beyin yarısında gövdenin karşı tarafının hareketleriyle ilgili olarak ve ayrıca organizasyon olarak adeta ters dönmüş yarım bir insan şekline uygun biçimde dizilmişlerdir. Yani her bir beyin yarısındaki hareket merkezleri aslında gövdenin karşı taraftaki hareketlerinden sorumludur. Ama aynı zamanda bu merkezlerin e, beyindeki dizilişi son derece gariptir. Ve bu ters dönmüş yani bacakları yukarıda, kollar ve eller aşağıda, dudak ve dil de aşağıda ve oransız bir şekilde bir gövde yarısı haritası taşır. Her bir beyin yarısı. Sol ve sağ. Bu harita, beyinde neden bu şekilde oluşmuştur? Bu sorunun kesin bir yanıtı olmamakla birlikte, gövde ve beyin evrimi, insanın evri, evrimleşirken ayağa kalkması ve sinir sistemi üzerinde bunun etkileriyle ilgili ve beynin uzayla ilişkilerini yansıtır bir şekilde şekillendirdiği, şekillendiği e, speküle edilebilir. Oransız bir ters gövde yarısı haritası dedik. Bu bölgede ağız, dil ve özellikle de baş parmağın hareketini sağlayan bölgeler, diğerlerine oranla daha büyüktür. Şimdi düşünmeye çalışalım. Gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Tersine dönmüş yarım bir insan düşünelim. Yani baş aşağıda bacaklar yukarıda ve bu görünüm içinde ağız, dudak, dil ve el bölgeleri diğerlerinden çok daha büyük. Ürkütücü bir şey gibi geliyor değil mi? <gülüyor> bu görünüme beyindeki motor ya da hareket ucubesi ya da hilkat garibesi diyoruz. Bazı tıp öğrencilerinde e, korkudan, nedeni konusunda sorular oluşturmaya iten ve sürekli e, derslerde soru konusu yapılan e, organizasyonlardan birisidir bu. Bu bölgede hareketlerin amacı, yani bu bahsettiğim bölgedeki hareketlerin amacı ve mantığıyla ilgili hiçbir işlem göremezsiniz. Yani bu bölgedeki e, nöronlar, sinir hücreleri uyarıldığı zaman bir tek göreceğiniz şey, karşı gövde yarısında, isteğimiz dışında oluşan hareketlerdir. Bu bilgiler de aslında e, 1800 ...Yetmişlerde, seksenlerde... E, ...Hirish ve Fisik... E, ...Hirish ve Frisch isimli... E, ...Alman araştırmacıların... ...köpekler üzerinde yaptığı... ...deneyler sonucunda... ...elde edilmiştir. Ve ondan sonra bu harita... ...ortaya çıkmıştır. Burada... ...yer alan... ...hareket hücrelerinin... ...içinde ne mantık vardır ne bir amaç vardır. Sadece çok e, kaba bir şekilde ve e, saf bir şekilde hareketin ortaya konmasıyla ilgilidir. Bunun aslında nedenlerinden en önemlisi buradaki hücrelerin tamamı birbirine benzer ve diğer beyin hücrelerinden de farklı bir şekildedir bunlar. Büyüktür. Ve Dolayısıyla anatomik olarak son derece basit bir yapıdadırlar. Unutmayalım beyinde e, bir bölgede hep e, birbirine benzeyen e, bir, birbirinin tekrarı gibi görüntü veren hücreler gördüğümüz zaman bunun anlamı e, ya tek bir işlevdir ya da kaba bir işlevdir. Çünkü beyindeki karmaşıklık ve karışıklık, anatomik olarak da karışıklık ve karmaşıklık demektir. Dolayısıyla birebir beyindeki farklı hücreler bir arada bulundukları zaman farklı düzeyde işlevler yaratır demektir. Bunlar hareketin en basit altyapısını oluştururlar. Örneğin, bu bölgeye bakarak bir örnek seçelim. Örneğin bir çakmağın nasıl yakıldığı bile... Anlaşılamaz. Değil mi? Hiçbir şekilde çoğu zaman üzerinde düşünmediğimiz, e, kafa yormadığımız ve otomatik olarak yaptığımız bir konudur bu. Yani elimize çakmağı alırız, yakarız, <gülüyor> ondan sonra da söndürürüz. Bu çakman nasıl yakıldığı meselesi, eğer incelenirse, bu beyindeki bölgelerle birlikte, bizi kişilik ve karakter yapısına kadar götürebilir. Yeter ki e, yapı taşları sağlam döşensin ve birbiri ardına döşensin. Bu bölgedeki hücreler bir çakmağın nasıl yakıldığını bile bize söylemez. Sadece çakmağı tutan el kaslarının hareketlerinin varlığını bize gösterir. Demek ki çakmağı yakabilmek için eğer çakmağı yakabiliyorsak yani elimizi alıyoruz belli bir şekilde tutuyoruz ve sonra tanımlanmış ve bizim zihnimizde olan bazı hareketlerle <gülüyor> bunları uygulayarak çakmağı yakıyoruz. Ve bu bölge bunu bize söylemiyor. Ama neyi söylüyor? Çakmağı tutmamız için gerekli kas hareketlerinin varlığını söylüyor. Sadece bu kalem de olabilir, odun da olabilir, taş da olabilir, herhangi bir fiziksel cisim de olabilir. Hiçbir ayrım gözetmiyor. Demek ki bu olayı anlayabilmemiz için başka bir yapı taşı döşememiz lazım. Yani beyinde başka bir bölgeye, başka bir yapılanmaya doğru gitmemiz lazım. Var mıdır böyle bir bölge? Çakmak yakıldığına göre... Tabii ki vardır. Biliniyor mu bu bölge? Tabii ki biliniyor. Bu bölge hareket merkezi dediğimiz o birbirine benzeyen hücrelerin olduğu kaba ters dönmüş yarım insan şeklinin merkezinin hemen önünde öne doğru genişleyen bölgesidir. Bu bölgeye bakıldığı zaman hareketle ilgili biraz önce gördüğümüz hücrelerle daha önce hiç görmediğimiz daha farklı hücrelerin birlikte yer aldığı bir bölge olduğunu görürüz. Yani anatomik yapı biraz önce söylediğimiz gibi bize işlev karmaşıklığının adeta mesajını verir. Bu bölge hareketlerin beceriye ve becerikli anlamda süregen bir şekilde yapılmasına dönüştürüldüğü bölgedir. Ve bu bölgeye biz Becerikli hareketler bölgesi, hareketin beceri programları bölgesi de diyebiliriz. Yani e, bizim örneğimizdeki çakma e, yakabilmek bu bölgenin varlığını gerektirir. Çünkü bu bölgenin sağladığı bilgi elimize çakmağı aldığımızda nasıl tutacağımız, parmaklarımızı çakmayan neresine koyacağımız ve hangi parmakla çakmayı yakacağımız becerisini ve bilgisini içerir. Demek ki bu bölge sadece hareketle ilgili bir bölge değil, aynı lobun içinde ve aynı bölgede komşu olmasına rağmen bir tür öğrenilmiş hareketlerin bilgisini de içeriyor demektir. Çakmak nasıl yakılıyor, görmeyen ve bilmeyen bir insan, onu Belki araştırarak, belki deneyerek yakabilir ama otomatikman bilmez. Hele bazı çakmakların yakılmasını beceremez bile. Bu bölge bir önceki bölgeyle amaç ve mantık yönünden birlikte çalışır. Bu bölgenin işlevini anlayabilmek bir önceki basit kaba dediğimiz bölgenin işlevini anlayabilmeyi gerektirir. Tek başına ele alınmaz. Çakma Tutacaksın ki yakabilesin. Çakmığa sadece bakarak yakamazsın. Önceki bölge olmazsa, istediğimiz kadar çakmak yakmak isteyelim. Parmaklarımız çakmağı tutamadığından, en basitinden yakamayız. Bu kadar basit. Veya tersi. Sonraki bölge olmazsa, çakmağı anlamsız, bir fizik nesne sadece bir taş gibi bir odun gibi tutarız ve belki de tutarız bakarız <gülüyor> amacını bile anlamayız demek ki beyinde amaca yönelik olarak basitten karmaşa olmazsa olmaz bir yapılanma ve işbirliği vardır ya da işlevlere bakıp da düşündüğümüzde olmalıdır. Bunlara karşın henüz cevaplandırılmamış bir soru daha vardır. Biz her koşulda ve durumda çakmak gibi bir amaca yönelik nesneyi elimize almayız. Karşımızda durabilir, cebimizde durabilir. Ancak biz onu yakmak istediğimiz zaman yakarız. Yakmak istediğimiz koşulları ise... ...bu bölge bile söyleyemez. Hangi durumlarda biz çakmağı yakacağız? Hangi durumlarda o e, şey kullanacağız? E, bilgiyi kullanacağız? Hangi durumlarda ihtiyaç duyacağız? Bu bölge bunu söylemez. Sadece o programlı olarak çakmağın yak yakılma bilgisini taşımaktadır içinde. Demek ki başka bir yapı taşına, başka bir yapılanmaya da ihtiyacımız var. Buraya kadar anlattığımız bölgelerde... Bu bilgi yoktur. Bu sorunun yanıtı daha da karmaşık bir işlem gerektirir ve yapısal olarak da daha karmaşık bir yapı gerektiniz. Bu yapı daha da önde yer alan diğerlerinden daha geniş en öndeki bölgede bulunur. Bu bölgedeki hücre yapılanması diğerlerinden daha da karmaşıktır. 4-5 farklı e, tipte hücre vardır ve ve bu hücrelerin ee, karma karışık bir şekilde birlikte olduğunu görürüz. Daha önceki bölgelerin hücrelerini andıran bölgeler vardır ve ee, daha sonraki hiç ortaya çıkmamış bölgenin yeni hücreleri vardır. Bu bölge bize dış dünyanın ve iç dünyamızın istekleri ve arzuları yönünde yerinde, zamanında ve amaçta hareket etme becerisi verir. Böylelikle, çakmağa bir amaç doğrultusunda ve belirli bir zaman dilimini kapsayacak biçimde yakarız. Amacımız gerçekleşince de söndürürüz. Şimdi, sadece hiç önem vermeden, sıradan bir şekilde, yaptığımız gündelik bir harekette bile, basitten gelişmişe doğru, karmaşa doğru, bir yapılanma ve bunun altyapısı olduğunu görürüz beyinde. Diğer bir ifadeyle son derece soyut ve koşulsuz bir işlevden başlayarak sosyal bir davranış biçimine yükseleriz. Ve bu beynin yapılanma özelliği ile olur. Bu da evrim tarafından oluşturulmuş bir yapıdır. Değerli dostlar, ee, baştan... <gülüyor> Bu, bu konuya bir sonraki programda da devam edeceğimizi söylemiştim. Ee, tabii sizleri bir sonraki programı e, dinlemeye davet edeceğim bu e, tartışmamızı ve paylaşımımızı sürdürebilmek için. Bir sonraki programımız da 20 Haziran e, günü olacak. ve Eğer müsait olursanız, e, fırsat bulursanız sizi bu konunun e, devamını dinlemek üzere. O tarihte Açık Bey'in programına davet edeceğim efendim. Şimdilik hepinize iyi günler efendim. Açık Bey. My brain, my, brain. My, brain my brain Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika,